Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'un bi'ahsanin ila yu'middin Ama ba'd bugün 1 Eylül 2012 Cumartesi ehli Sünnet'te Nesih derslerimizin birinci dersi. Tabi derse 2 Eylül mü? 1 Eylül mü bugün. 2 He? Yok. Ehli sünnette nesih birinci ders. Evet. evet. Tabi bazı tembihler var şu an. İlk dersimiz olma asabiyle derse başlamadan önce bazı tembihler var kardeşler. Birinci tembih bu ders serisini biz ne diye simlendirdik? Ehli sünnette nesih dersi. Dersimizin ismi bu. İkinci tembihimiz bu tefsir usulü serisinde ikinci serimiz. Bizim birinci serimiz neydi? Biz ne okuduk? İbnu Saeîm'in Tefsir usulüne giriş, tamam? Tabi bu bitmedi aslında, son iki ders kaldı. Onu inşallah önümüzdeki hafta içinde tamamlayacağız. Ancak biz şuradan şunu nasihat ediyoruz kardeşlere, bizi takip edenler eğer bu nezik derslerini dinleyeceklerse, bu seri dinleyeceklerse, bundan önce birinci seri olan İbnu Saeîm'in Tefsir usulüne giriş derslerimizi dinlemesi lazım. O da 11 derste, biz onu bitirmiş oluyoruz. Evet. Dediğimiz gibi bu seri ikinci seri, sonra üçüncü seri, dördüncü seri diye devam edecek. Ee, tabii üçüncü tembihimiz nesih ile alakalı tüm konuları değil. Biz bu ders serimizde nesih ile alakalı tüm konuları değil, en önemli gördüğümüz tabir sahihse ise sağlam temel nitelik nitelikte, e, ki konulara ele alacağız. Çünkü nesih konusu çok geniş, dolayısıyla bütün konuları almamız mümkün değil. Ee, ve çok ince konular var Bizim buradaki asıl hedefimiz Nedir? Nes meselesinde temel vermek Kardeşlere ee, Üçüncü tembihimiz e, Bu Seride planladığımız Yani Nes konusuna ayırmak istediğimiz Ders e, Toplam 8 derstir Ders sayısı Toplam 8 derstir 8 ders olarak planladık bu ikinci seriyi olabilir. Bir yedide tamamlarız belki ihtimalen. Dokuza çıkabilir ama biz sekiz ders diye bunu planladık. Dördüncü ve son tembihimiz bu konuyu ele almamızın sebebi var. Bunun sebeplerinden birisi biz dediğimiz gibi İbn-i serisine başladığımızda ilk seriye başladığımızda ne dedik? Dedi ki biz tefsir usulü serisine bir giriş yaptık. Ve Allah Azze ve Celle bize imkan verdiği müddetçe biz bu seriyi elimizden geldiğince uzun yıllara taşımayı düşünüyoruz. Serilerden serilere atlamayı düşünüyoruz. Ee, ancak ikinci seride bizim nesih seçmemizin sebebi şu. Nesih müfessirin olmazsa olmazı. Bir tefsir talebesinin ve müfessirin olmazsa olmazıdır. Nesih konusu bilinmediği zaman kesinlikle tefsir anlaşılmaz. Ve bir insanın tefsir yapması da caiz değildir. Nesih bilmeyen bir insanın. Ki birazdan nakiller gelecek bu konuyla alakalı. Ki en önemli sebeplerinden birisi genellikle özellikle Türkiye'de nesih meselesi bir. Ya mücmel olarak biliniyor. Yani çok az malumata sahip insanlar özellikle kardeşler. iki Ya eksik biliniyor. Üç. Ya hiç bilinmiyor. Dört. Ya da yanlış biliniyor. İşte bu sebepten dolayı biz bu ders serisini ikinci seri olarak tefsir usulünde ikinci seri olarak seçtik. Evet şimdi kardeşler nesih ilminin önemi diye giriş yapıyoruz. Neden? Nesih ilminin önemi diye giriş yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz eğer bir insan öğren bir şahıs öğreneceği malumatın önemini kavrarsa ona göre de ne yapar? İhtimam gösterir. Dolayısıyla nesih ilminin önemi diye bir giriş yapıyoruz. Ve diyoruz ki kardeşler bu ilmin önemi dolayısıyladır ki sahabe ve onlardan sonra gelenler fetva ya da vaaz görevini üstlenecek herkesin nasih ve mensuh ilmini bilmesini şart koşmuşlardır. O nedenle bir kimsenin, bakın diğer bilgilerin yanı sıra, Kur'an ve sünnetteki nasih ve mensuhu bilmeden Kur'an'ı tefsir etmesi veya Kur'an ya da sünnetten bir hususta fetva vermesi caiz değildir. Bakın dikkat edin, neden caiz değildir? Alimler diyorlar ki, neshedilmiş bir hükmü sabit kılmaması veya ortadan e, veya Var olan sabit bir hükmü iptal etmemesi için bu şarttır Bu cümleyi anladınız mı? Çok önemli bir cümledir Bakın neden nesk ilmi Önemlidir ve neskilmini ilmini bilmeyenin Kur'an tefsiri yapması Sahabelerden tabiinden Selef imamları tarafından neden yasaklanmıştır Bunun en büyük sebeplerinden Bir tanesi şudur Neskedilmiş bir hükmü sabit kılmaması Çünkü neskedilmiş hüküm Sabit midir? Değildir ortadan Kalkmıştır ama neski bilmeyen O hükmü sabit kılar Dolayısıyla o ahkamı insanlara verir ve insanlar dinde hükmü kalkmış bir meseleyi ne yaparlar? Tarih boyunca amel ederler, onun üzerine yaşarlar. Dinlerini dinlerini bunun üzerine bina ederler. O yüzden alimler şu ibareleri kullan şu ibareyi kullanmışlardır. Bu çok önemli bir ibaredir. Neskedilmiş bir hükmü sabit kılmaması veya var olan sabit bir hükmü iptal etmemesi için. Nesk ilminde cahil olan bir insan nesk'in varlığını kabul etmekle birlikte nesk ilminde cahil olan bir insan ne yapar? Var olmuş, sabit olmuş büyük mü? Neskolmuş zannedebilir, nes cahilinden dolayı. Dolayısıyla ne olur? İnsanlara ve fetva verir ve insanlar hayatları boyunca İslam'da olan bir ameli terk etmiş olurlar, nes olduğunu zannettikleri için. Tamam? Bakın dedik ki nes çok önemli ve nes kelimi müfessirin olmazsa olmazı. Bundan dolayı bakın, bu konuda Seleften çok ciddi rivayetler gelmiştir bize. Kısacası bakın. Bir rivayette En Ali, kufeti, izzum, mensuha, kale la, kale Bakın, Ali ibn Abi Talib'in Kûfe'deki bir mescide girdiği Ali ona, "Nasih ve mansuh'u biliyor musun?" Bir rivayette ise radıyallahu anh Kûfe'de bir mescide girmişti. O sırada bir adam insanlara vaaz ediyordu. Onun yanında birini, onun yanına birini göndererek Nasih ve mensuhu biliyor musun diye sordu. O adam da hayır bilmiyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh bizim mescidimizden çık ve burada kimseye vaaz verme dedi. Bir diğer rivayette de şu ifadeyi kullandı Ali radıyallahu anh. Hem kendin helak oldun hem de başkalarını ne yaptın? Helak ettin. Bakın bir diğer rivayette. an Huzeyfe قَالْ İnne ma yufti الناس أحد ثلاثة من عرف الناصخ من المنصوخ وذلك عمر ورجل قاض لا يجد من القضاء بدلا ورجل متكلف فلست بالرجلين الأولين أن أكون الثالث حزيف رضي الله عنه. Diyor ki, ancak şu üç kişiden bir insanlara fetva verir. Tabi bundan önceki rivayet Ali riyadillahın rivayeti burası eser sahih. Kardeşler, bunu El-Nahhas, el nasih ve el rivayet ediyor bunu. E, İbnül Cevzi Cevzi'de, Nevasih'ul Kur'an'da ne yapıyor? E, rivayet ediyor. el de el itibarda bunu rivayet ediyor. Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelen diğer bir rivayette diyor ki, Ancak şu üç kişiden bir insanlara fetva verir. Nasih ve Mensuh'u bilen kişi ki bu Ömer'dir. Sonra diğerlerini sayıyor. Diyor ki, Di diğeri mutlaka hüküm vermesi gerektiği için hüküm veren kimse. Diğeri ise tekellüf sahibi. Yani fetva vermeyi üstüne vazife edinen kişidir. Ben bunların ilk ikisinden değilim. Üçüncüsü, üçüncü kişi gibi de olmayı istemem diyor. Bakın bunlar sahabeden gelen net rivayetler ve daha rivayetler de var. Bunlar bize nesk ilminin önemini net bir şekilde gösteriyor. Ve aynı zamanda nesk ilmini bilmeyenin, Kur'an tefsiri yapmasının caiz olmadığını açık ve net bir delalettir. Ve buradan açıkçana söylüyoruz. Nes hilmini okumamış, bilmemiş ve Nes usulünü bilmeyen insanların bugün çıkıp gerek internet ortamında olsun, gerek konferanslarda olsun tefsir yapma e, kastıyla çıkıp tefsir yapması caiz değildir kardeşler. Evet bakın e, bu sadece bizim sahabede yok. Selef imamlarımızda da bu tür sözler var kardeşler. Bakın, selef imamlarımızın en büyüklerinden İmam Şafi'ye Rahimeoullah diyor ki, tabi bu ikinci rivayet Huzeyfe'den gelen bunun da isnadı sahih. Onu da İbnül Cevzi'ne vasifel Kur'an'da El-Nahas, El-Nasifel-Mensuhta El-Hazimel-ihtibarda el Darimi, Hatibadadi el fakih ve al ve Sair'e rivayet ediyorlar. Bakın İmam Şafi'den de bu net bir lafız var. Diyor ki İmam Şafi لا yahillu li ahadin en yufdiye fi dinillahi illa raculan arifan bi kitabillahi ta'ala bi nasıqihi ve men'suqihi ve bin muhkemihi ve müteşabihihi ve tevilihi ve tenzilihi ve ve ve bihi ve unzile''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 Muhkem ve müteşabihini, tevilini ve nuzulünü, Mekki ve medenisini, onunla ne kastedildiğini ve hangi konu hakkında indirilmiş olduğunu bilen. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve sünnetteki nasih ve mensuh hakkında tam bir bilgiye sahip olan ve Kur'an'la ilgili olarak bildiği hususların aynını hadis alanında da bilen kimse. Görüyor musunuz? Bunu da El Hatib el Bağdadi el fakih ve mutah fakih Bakın son olarak bir nakil daha selefin Selef büyüklerinde olan büyüklerinden olan Yahya İbnu Ethrem diyor ki rahimeullah bütün ilimler içerisinde alimler ve ilim talebeleri için Kur'an'ın nasihhi ve mensuhunu bilmekten daha lüzumlu olan başka bir ilim yoktur. Çünkü Kur'an'ın nasihini esas almak farz olarak gereklidir. Onunla amel etmek de din açısından lüzumludur. Mensuhla ise ne amel edilir ne de ona başvurulur. O halde Allah Azze ve Celle'nin farz kılmadığı bir hususu kendine farz kılmaması ya da Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı bir hususun yükümlülüğünü onların üzerinden kaldırmaması için nasih ve mensuhu bilmesi her alime vaciptir. Bunu da İbni Abdülberrahimallah Cami'ül o beyanil ilmi ve fadlihi eserinde zikrediyor. Şimdi kardeşler tabir sahihse biz bu başlıktan şunu öğrendik. Nesih ilminin ne kadar önemli olduğunu değil mi? Ve nesih ilmini bilmeyenin tefsir yapmasının yasaklandığını. Tamam. Şimdi tabir sahihse akla direkt şöyle bir soru gelir. Tamam biz neskin önemini anladık. İyi de nesih ne? Tamam. O yüzden tabir sahihse direkt Neskin anlamına giriyoruz kardeşler. Ve usulcülerin tabir sahihse adetindendir. Bir ibareyi veya bir ilmi bir mevzuyu açıkladığı zaman o mevzunun etrafında döndüğü kelimenin lügat ve istilahi anlamıyla başlarlar ki El hukmu aleşşeyi fer'un an Bir şeyi hükmetmek bir şey hakkında hüküm vermek ancak ve ancak onu tasavvur etmekten geçer. Doğru mu? Bir şey hakkında hüküm vermek, bir şeyin mahiyetini anlamak ancak ve ancak o şeyin tasavvur edilmesinden geçer. Bir şeyin tasavvur edilmesi için de onun tarifi gerekir. İşte bu bağlamdan yola çıkarak, bakın kardeşler neshin tarifini yapıyoruz. Şimdi bakın, diyoruz ki her ne kadar aslen bizi ilgilendiren kardeşler lugat anlamı mıdır, yoksa dini anlamı mıdır asıl itibariyle? Dini anlamıdır. Çünkü biz Din üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki her ne kadar aslen bizi ilgilendiren neshin birazdan zikredeceğimiz dini anlamı, e, ıslahi anlamı olsa da lügat anlamını bilmemiz, fıkh etmemiz gerekir. Çünkü neshi ile alakalı bizim kardeşler ileriki derslerde zikredeceğimiz bazı önemli hususların anlaşılması ancak ve ancak neshin ıslahi değil lügat anlamını bilmekle alakalıdır. Bakın biz ileriki derslerde öyle ince dakik ve ilmi hususlara değineceğiz ki bu belki bizi bir, biraz yoracak. Ancak o ince ilmi hususların dakik meselelerin anlaşılması neshin bir boyutta lügat anlamının bilinmesine bağlıdır. O yüzden biz her ne kadar desek de biz ilgilendiren aslı itibariyle ıslahı anlamı olsa da lügat anlamının da bazen meseleyle direkt anlamı oluyor, alakası oluyor ve bazen de bu alaka çok güçlü oluyor. İşte bizim meselemizdeki meselemizdeki alaka da bu alaka yani çok güçlü bir alaka. O yüzden lugat anlamını fıkıh ettiğinizi iyice anladığınızı hissetmediğim görmediğim müddetçe lugat anlamını geçmeyeceğim. Lugat anlamını geçmeyeceğim. O yüzden şimdi lugat anlamının üzerinde duracağız. Bakın kardeşler, Nesih, Arap dilinde bakın. İzale etmek ve nakletmek anlamlarında kullanılır. Nesih, Arap dilinde izale etmek ve nakletmek anlamlarında kullanılır. Bakın, Selef bir kelimeyi kullandı bize, ortaya koydu. Veya biz bir kelimenin bir anlamını söylüyoruz. Bunu ispatlamak için ne gerekir? Arap şiirlerinden delil gerekir. Arapların kullandığı cümlelerden delil gerekir. Vesaire. Kur'an'dan, sünnetten bu kelimenin bu anlama geldiğine dair delil gerekir. Veya işte kaynak lugatlardan ge e ispatlamamız gerekir vesaire. Yani çeşitli yolları var. Şimdi biz şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki bakın neskin iki anlamı var. Birincisi neydi? İzale etmek. İkincisi nakletmek. Tamam. Şimdi Arapların nes kelimesini hem izale etmek hem de nakletmek... İzale yani yok etmek demek, Hem izale etmek hem de nakletmek anlamında kullanıldığına dair bakın örnekler verelim. Bakın kardeşler, Araplar bakın. Nasahahet <tın sesi> eş-şemsu ez-zilleh. Bakın. Nasahahet eş-şemsu ez-zilleh. Nesih kelimesi burada. Neyse. Bakın şurada bir gölge var. Buraya iyi bakın. Burada gölge var. Tamam mı? Bir güneş geldi. Güneş. Tamam. Işınları geldi. Tamam. Bu gölgeyi yok etti. Tamam. Görüyorsunuz. İşte güneş gelip ışınlarıyla gölgeyi ortadan kaldırdığında... Arap bunu nasıl ifade eder biliyor musunuz? Hangi cümleyle ifade eder? Der ki, şemsu Güneş gölgeyi nesk der. Tamam. Yani ne olmuş oluyor? İzale etti ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bu cümlede neskin anlamı ne oldu? İzale etmek. Demek ki nesk izale etmek anlamında kullanılıyormuş. Bunu ispatladık mı Arapların kullandığı cümlelerde? Tamam Şimdi bakın, ikinci anlamı dedik ki nakletmek. Tamam, ikinci anlamı bakın kardeşler, nakletmek. Nes'in ikinci anlamı nakletmek. Bakın, hemen şöyle yapalım. Diyoruz ki, e evet, nes'ahtul kitabe. Ne sahtül kitabe. Bakın, şurada bir tane kitap var, tamam, yazılı. Bir sayfa var veya yazılı, tamam. Şimdi bakın, Arap, Arap, bir Arap, öğretmeni ona bir yaprak verdi, bir dosya verdi, içinde yazılar var. Git dedi bunun nuskasını çıkar, fotokopisini çıkar. Arap da. Bakın Arap da gitti, şu boş sayfa düşünün, buradaki bilgileri buraya aktardı, nakletti. Ney? Fotokopi yoluyla. Yani dolu olan bir kağıdı, boş bir kağıda ne yaptı? Çıkarttı. Bizim aynı işte bir kırtasiye gidip bir yaprağın fotokopisini çekmemiz gibi. Arap yaptığı bu amele ne der kardeşler? Nesaktul kitabe. Kitabı neskettim yani naklettim. Yani içindeki bilgilerini başka bir yere ne yaptım? Naklettim, aktardım. Aynısı sabit olmakla birlikte. Tamam Arap bu ameline ne dermiş kardeşler? Naklettim. Dolayısıyla bakın. Neshin, lügat anlamına dair biz iki tane cümle kullandık. Birincisinin anlamı izale etmek. ikincisinin anlamı ne? Nakletmek. Bakın. Ancak kardeşler, hemen şuraya tekrar yazıyorum. Bakın. Dikkat edin. Neshin birinci anlamı nesh. Neshin birinci anlamı izale İzale etmek İkinci anlamı ne? Nakletmek Bakın kardeşler Diyoruz ki Burada kalsın Nesin Bu lügat anlamları arasında Şu iki lügat anlamı arasında Ortak bir değer var Ortak bir bağ var Dedi ki nesh izale etmek ve nakletmek anlamında kullanılır. Biz izale etmek ile nakletmek ibarelerine baktığımızda bu ibarelerin içerdiği anlamları düşündüğümüzde kardeşler ikisinin arasında anlam bakımından tamamıyla bir farklılık ve bir kopukluk olmadığını görüyoruz. Tamam. Bilakis aralarında anlam bakımından ortak bir değerin olduğunu görüyoruz. Yani bırakın farklılık olduğunu olmasını tam tersine aralarında anlam bakımından ortak bir değerin olduğunu görüyoruz. Yani izale etmek kelimesiyle nakletmek kelimesi arasında ortak bir anlam var. O da nedir biliyor musunuz kardeşler? Bakın şöyle birleştiriyorum nakletmekle izale etmek nedir? İzale etmek yok etmek demekti değil mi? Bakın kaldırmak erraf dediğiniz Errafo. Kaldırmak. Tamam. O zaman biz ne öğrendik? Nesrin iki anlamı var. Bir, nakletmek. İki, lügatta izale etmek. Ve bu izale etmekle nakletmek arasında tamamıyla bir kopukluk yok. Ne var? Ortak bir değer var. İkisini birleştiren bir değer var. O da rafa kaldırmak. Ancak bakın çok ince dakik bir nokta var kardeşler. Burayı anladıktan sonra bakın. Çok ince bir nokta var. Şimdi... Bu ikisinin arasında dedik ki ortak bir değer var. O da nedir? Kaldırmak. Bakın bu ortak değeri tespit edelim. Güneş, gölgeyi, değil mi? Ne yaptı? Nesketti. Yani, yani diyoruz, ha? İzale etti. İkinci cümlemiz ne? Kitabı neskettim. Yani bir kopyasını çıkardım, içindeki bilgileri naklettim, aktardım, tamam? Naklettim. Kitabı neskettim yani naklettim. Şimdi dedi ki biz izale etmek ile nakletmek anlamları arasında ortak bir değer var, o da kaldırmak. Bu ortak değeri cümlede bulalım. Bakın ilk cümlemiz Güneş gölgeyi nesketti. Buradaki neskettiyi ne dedik? Biz eşittir izale etti. Güneşin gölgeyi nesketmesi cümlesinde yani izale etmesi cümlesinde. Kaldırma anlamını aradığımızda bu açık mıdır? Çok açıktır değil mi? Güneş gelmiştir, gölgeyi kaldırmıştır bu kadar. He? Bu çok açık o yüzden bunun üzerinde durmayacağım. Peki kitabı neskettim ibaresinde yani naklettim ibaresinde. Kaldırma anlamı nerede? Bakın şudur kardeşler kaldırma anlamı. Şimdi dikkat edin bakın resim çok önemli burada. Hoca bana şu yaprağı verdi. Hoca bana şu yaprağı verdi. Ve dedi ki, şu yaprağı, şu yaprağı fotokopi çek. Tamam. Asıl itibarıyla bu bilgiler, bakın, bu bilgiler sadece, bu yaprağın içerisindeki bilgiler sadece neye has? Neye has? Bu yaprağın kendisine has. Doğru mu? Yani bunun içerisindeki bilgileri içermesi yönüyle bir özelliği var. Doğru mu? tek başına içermesi yönüyle bu bilgileri tek başına içermesi yönüyle bu yaprağın bir özelliği var. Tamam. Sen bu yapraktaki bilgileri şu yaprağa naklettiğinde nakletmeden önce bu rap, bu bilgiler bu yaprağa hasta değil mi? Böyle bir özelliği vardı. Bu özelliğini kaldırmış oldun mu? Hı? Kaldırmış oldun değil mi? Yani tek başına içermesi özelliğini kaldırmış oldun. Dolayısıyla burada da manevi bir kaldırma var. Doğru mu? Biz dolayısıyla ikinci cümlede de kaldırmayı bulduk. Doğru mu? Fark ne? Birisi hissi kaldırma. Güneşin gölgeyi izale etmesi yani kaldırması. Hissi kaldırma mı manevi kaldırma mı? Hissi kaldırma değil mi? Hissen kaldırma. Peki kitap, kitabı naklettim derken buradaki kaldırma hissi kaldırma mı manevi kaldırma mı? Manevi. Ama sonuç olarak ikisi de kaldırma değil mi? Yani kaldırma anlamının içerdiği, kaldırma kelimesinin içerdiği anlamı taşımada ortaklar. Anladık mı? Ama birisi manevi, birisi hissi. Bakın neden bunun üzerinde durdum? Şimdi nesin lugat anlamları hakkında söyleyeceğimiz, vereceğimiz malumat bu kadar. Bakın neden durdum? Selef ve gayri selef, bütün muhakkik alimler çok yoğun ve şiddetli bir şekilde tartışmışlardır. Bakın selef, gayri selef. Mütekaddim ve müteahhir, nes hakkında konuşan, tavsilli şekilde konuşan bütün muhakkik alimler, neskin lugat anlamı arasında şiddetli bir şekilde münakaşa etmişlerdir. Tartışmışlardır, muasır muasır, Tartışmışlardır ve ihtilaf çok güçlüdür. Anladık mı kardeşler? Bunun da önemli sebebi var. Hatta nes hakkında en çok konuşan ve en geniş eserleri yazanlardan bir tanesi Mustafa Zeyt. Yanlış hatırlamıyorsam 120 sayfa falan Nesk'in Lugat anlamını tartışmıştır. 120 sayfa falan yanlış hatırlamıyorsam Nesk'in Lugat anlamını tartışmıştır. Kitabı ortalama 1000 sayfadır. Nesk hakkında yazdı. Bakın. Bunun çok önemli sebepleri var aslında. Ki bunun ileriki derslerde ne anlayacaksınız. O yüzden bakın. Şimdi soru soruyorum. Bana sesli cevap verin. Anlamanız için. Bir ağızdan cevap vermeye çalışın. Bakın. Les, neskin lügatte kaç anlamı var? Kaç anlamı var? İki anlamı var. Birincisi izale etmek. İkincisi nakletmek. İzale etmek anlamına kimce örnek verecek? Parmak kaldırarak. Bizim verdiğimiz örneklerden. Evet. Evet, güneşin gölgesi gö güneş gölgeyi nesx etti yani izale etti. Nakletmeye kim örnek verecek? Kitabı bir Neskettim. Etmeni. Evet, kitabı neskettim. Yani içindeki bilgilerini ne yaptım? Naklettim. Peki, bu lugat anlamları arasında bir kopukluk var mı? Nakletmekle izah etmek arasında. Yok. Tam tersine ne var? Ortak bir bağ var. Şimdi bu ortak bir bağ kim? Bana kısaca özetler. Evet. İkisinde kaldırma özelliği var. Peki güneşin gölgeyi nesk etmesindeki kaldırma anlamı nerede? Yani gölgeyi... Evet gölge gelmiştir. Güneşin ışınları gelmiştir. Gölgeyi ka kaydırmıştır. İçin evet. Kaldırmış. Peki kitabı nesk ettim yani bilgilerini naklettim cümlesi içerisindeki kaldırma ifadesi nerede? O kitabın kendisine e, olan bir özelliğini diğerine de verip o özelliğini kaldırır. Evet. Evet. Yani bir kitapta bir özellik vardı. Nedir o özellik? İçeride bir bilgi taşıyor ve bu bilgi başka hiçbir yerde yok. Sen gelip o bilgileri nesk ederek yani başka bir yere naklederek ne yaptın o özelliği kaldırdın. Bak orada da bir kaldırma anlamı çıktı ortaya. Bakın kardeşler nesk'ın bu lugat anlamını fık ederseniz ileride öyle ilmi öyle önemli meseleler vardır ki tefsir ilminde onu en güzel şekilde kavramaya çalışacaksınız. Ben dedim müteahhir gayri müteahhir, selef gayri selef arasında çok güçlü bir ihtilaf var. Benim bu konuda kalbimin raci olduğunu özetledim ve size sundum. Meselenin özü Allah'ın izniyle racı olan kısmı burası. Tamam bunu bilin. Bu çok önemli. İleride bunun önemini anlayacaksınız. Tamam. Bakın seleften net nakiller vardır biliyor musunuz? Mücmelle mübeyyen, mutlak mukayyet, umum husus bu türlü fıkıh kaidelerini bilmeyen müfessir olamaz. Tefsir yapması haramdır. Bu kadar açık net ifadeler var seleften sahabeden sahih senetle gelmiş. O yüzden bu Neskin lugat anlamını bilirseniz ileride bunu anlayacaksınız. Tamam Evet. Şeyhul İslam'ın Şeyh İslam da dediği gibi. Evet. Şimdi bakın Neskin lugat anlamını anladıktan sonra Neskin ıslahi anlamına geçiyoruz kardeşler. Bakın Neskin şer'i anlamı bakın buraya yazıyorum. Tabi ıslahı anlamında da çok güçlü, yoğun ihtilaf söz konusu. İnşallah size özünü veriyorum. Raf'ul hukmi et Tamam. Bir kitabin Mütekaddimin Bir kitabin Teakhirin anhu Tamam Raf'ul hukmus sabiti bi hitabin Muteqaddimin bi hitabin Muteakhirin anhu Bunu neshin Bu lügat anlamını tercih edenlerden Bir tanesi de Şeyhul İslam i̇bn dediği gibi Şam'a kendisinden Evzai'den sonra kendisi gibi fakih girmemiştir Dediği İbni Kudame'dir Tamam İbni i Kudame el-Makdisidir Ravdatun Nazır adlı eserinde kardeşler ki dev bu, bu. Bunu tercih etmiştir. Önceki bir hitapla bakın anlamı önceki bir hitapla sabit olmuş bir hükmün daha sonraki bir hitapla kaldırılması buradaki hitaptan kastı şer'i hitap Kur'an sünnetten. Yani ne demek? İcmali anlamını verelim. Tabi icmali anlamından önce yine bu cümleyi zikredelim. Önceki bir hitapla sabit olmuş bir hükmün daha sonraki bir hitapla kaldırılmasına neslenir Nesken ıslahı anlamı budur. Yani icmali anlamı, bu cümlenin icmali anlamı şu. Ortada dinin yani şer, şeriatin koymuş olduğu bir hüküm var. Tamam. Daha sonra başka bir şer'i hitap geliyor. Bunun zıttına. Şer'i bir hitap geliyor ve önceki hükmü ortadan kaldırıyor. Tamam. Buna ne denir? neslenir denir. Özlü anlamı budur. Tamam Kaldırılana ne denir? Kaldırılan hükme ne denir? Mensuh. Kaldırana? Nasih. Nasih. Bakın. Kaldırılana ne denir? Mensuh. Kaldırana? Nasih. Bu kaldırma olayının, bu olayın bütün de ne denir? Nesih. Tamam? Anladık? Kim tekrarlayacak? Kaldırılana ne denir? Mensuh. Kaldırana? Nasih. Bu olayın bu olgunun tamamına nesih olayı denir. Tamam? Bunu da anladık. Bakın sırayla gidiyoruz. Şimdi dedik ki ya biz Neskh'ın lugat ve ıslahı anlamlarını verdik ama mesela alimler ne der? İbadet der ki işte eee ismun camiun İslam'ın Allah'ın sebebi razı olduğu her şey. Sonra ne yaparsın? Bu bir tanımdır. Sonra alimler ne yapar? Mesela mislu zekat ve sıyam, değil mi? Eee namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, ana babaya iyilik gibi örnek verirler. Şimdi bakın, biz tabir sahibi teori olarak ne yaptık? Neskin lugat ve sıhha anlamlarını verdik. Doğru mu? Bu taksimata gittik. Bir tane de örnek verelim ki mesele sadece tarifte kalmasın. Aynı zamanda meseleyi daha iyi tasavvur edelim. Bakın, siz Bakara numaraları veriyorum. Bakara 240 ile 243'ü açtığınızda, Bakara 240 ile 234'ü açtığınızda şu ayetleri görürsünüz. Bakın önce Bakara 240'ı okuyorum. Allah azze ve celle buyuruyor ki kardeşler. İçinizden ölü, ölüp geriye duş, dul içinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar yani o kadınlar boş, boşanılmış o kadınlar kendiliklerinden çıkarlarsa Artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın bu ayeti açacağım anlayacaksınız. Bu kaç? Bakar 240. Bakar 204, 234 bu 240'ı nesketmiştir. Çünkü biliyorsunuz yani illa 240-234'ü kadar? Nesk 234-240'ı neskedemez böyle bir şey yok. Önemli olan tarihtir ayetlerin numarası değil Kafanızı karıştırmasın Bakın Bakara 234'te de şöyle bir ibare var Diyor ki İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri Kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler Sürelerini bitirince Artık kendileri için meşru olanı yapmalarında Size bir günah yoktur Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır İki tane ayet zikrettin doğru mu? Bakın bu ayetlerin fıkhı ne? Önceleri İslam'ın daha önceleri Kocası vefat eden kadın kardeşler miras alamazdı. Ancak ne yapardı? Bir sene kocasının evinde, kendisini boşayan o kocasının evinde, pardon, ölen o kocasının evinde, nafakası temin edilerek bir sene bekletilirdi. Bu bu süre bu vasiyette. İddet neydi kardeşler? Yani kadın tekrar evlenmesi için ne kadar beklemesi gerekiyordu? Bir yıl bekleme Ayeti okuduk. Bir yıl beklemesi gerekiyordu. İddet ki ta ki yeni bir erkekle ne yapabilsin? Başka bir erkekle evlenebilsin. Daha sonra işte Bakara 234 Daha sonra miras ayeti nazil oldu. Ve Bakara 234 ile de Bu, id, e, bu iddet ne oldu kardeşler? E, önce miras ayetiyle ne oldu? Kadına miras ayrılması emredildi. Ve iddet 4 ay 10 güne indirildi. Doğru mu? İddet 4 ay 10 güne indirildi. Dolayısıyla Bakara 234. ayet, 240. ayeti ne yaptı kardeşler? Nesk etti. Bir tane örnek verdik. Tabi nesk olup olmadı ihtilaflı ayetler var. O ayrı. Ama biz örnek babından bu örneği ne yaptık? Verdik. Şimdi bakın. En başta ne yaptık? Neslin öneminden bahsettik. Tafsilatlı bir şekilde olmazsa olmaz. İkinci ne yaptık? Nesk'in lugatma anlamlarından bahsettik. Sonra bunu tabir sahilse özlü de olsa teoride gösterdik. E, pratikte gösterdik. Teori olmaktan çıkardık. Şimdi de bakın. Tamam hocam Nesk'i anladık. Önemini de anladık. Peki Nesk'in kitap ve sünnette sabit olduğunun delili nedir? Yani kitap ve sünnette Nesk bir olgunun varlığının delili nedir? Nesk olgusunun ispatının delili nedir Kur'an ve sünnette? O yüzden diyoruz ki kardeşler başlık olarak Nesk'in kitap ve sünnette sabit olduğu. Bakın kiracı olan ayakta su içiyoruz. Tabu benim kalbimin meylettiği görüştür. Allah alem raci olan görüş oturarak içilmesi neskolunmuştur. Evet, bu da latife babından söyleyelim. Şimdi neskin kitap ve sünnette sabit olduğu. Bakın nesih diye bir olgunun var olduğu kitap ve sünnetle sabittir. Allah azze ve celle buyuruyor ki, bakın man nesih min ayetin evnun siha nâsibi khayr minhâ ev mislühâ alem ta'lem en allâhu alâ kulli şey'in kadir biz bir ayeti nesheder veya unutturursak ya onun benzerini ya onun hayırlısını ya da ya ondan hayırlısını ya da ne yaparız benzerini getiririz bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir bu ayet çok önemli müthiş bir ayettir bakın bu ayeti hem Arapçasını yazalım tamam mı? Hem de Türkçesini yazalım. Üzerinde bazı ilmi hususlar e, işleyeceğiz. E, ma evet. Nensah min ayetin ev siha Evet, tamam. Bakın, biz bir ayeti neskeder, buraya da yazalım. Biz bir ayeti nes nes eder, yahut unut unut turur sak. Ya mislini getiririz ya da benzerini. Tamam. Bu, bu kısmı özellikle bizim için önemli. Bakın. Bu ayet Bakara 106. Tamam. Bu ayet neyin ispatı? Neskovus'un ispatı. Tabii bugünkü akılcılar, cahiller, miskiller buna şüphe getiriyorlar. Bu çok gülünç, batıl şüpheler. Bunlara değinmeyeceğiz ama bu serinin son dersinde bu bidat ehli kimselere tabi cevap vereceğiz. Nis nispeten de olsa. Evet. Bu, nes, bu ayet neskin varlığını açık delildir. Bu ayet, neskin varlığını açık delildir. şey mi diyeceksin ah. Tamam. Bu ayette icmali olarak Allah azze ve celle buyuruyor ki Allah hikmeti gereği. Bakın, bu ayetin özlü Çünkü bakın, hakikaten ayetlerin özlü anlamı çok önemli. Biliyorsunuz Şehzadı rahimullah. Değil mi? Mütakhirler arasında yazılmış en, en mükemmel tefsirlerdendir. Kurabay da çıktı Sadi'nin tefsiri. Selefe göre bir ayetin özünü veriyor sana. Yani al ayete böyle inan. Ha, sonra sen ona hadis ekle, bina et, fıkıh hükümlerini araştır. Bil o, o senin ilmini artır. Ama ne? Ayetin selefe göre özü budur diyor. O yüzden dünya selefiliğinde mütakhirler arasında en çok ilgi gören ve meşahitlerin en çok tavsiye ettiği tefsir arasında... Yer almıştır ve her ilim talebesine bunu tavsiye ediyoruz. Bakın bu ayetin icmali anlamı nedir? Burada Allah Azze ve Celle icmali olarak buyuruyor ki kardeşler. Allah hikmeti gereği, ayetle sabit olmuş şer'i bir hükmü sonradan indirilen ve farklı bir hüküm ifade eden başka bir ayetle kaldırır ve yeni bir hüküm getirir. Ve bu hüküm müminler için o kaldırılan hükümden bazen ne olur? Daha hayırlı olur. Tamam. Allah azze ve celle bize bu ayette bunu bahsediyor Bakara 106'da. Bu neskin varlığı nedir? Açık bir delildir. De He? tabi tabii. evet. Evet. Tamam? Bir diğer cihetten de ayetin bir özü ayetten aslında şuna da işaret var kardeşler. Biz bir ayetin nesk eder veya unutturursak ya ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Ayetin icmali manasını verdik ya. Bir de şöyle bir işaret var ay ayette. Bir latife babından olsun. Bir vahiy kullar için daha hayırlı olan başka bir vahi ile veya misliyle kaldırılır demiş oluyor ya Allah bize. Bu da delalet ediyor ki nesih Kur'an'la olduğu gibi sünnet ile de olur. Bu lafızlara dikkat ettiğiniz zaman ona da bir işaret var. Neden? Çünkü bakın Allah Azze ve Celle biz bir ayeti başka bir ayetle mi neskederiz diyor, He? demiyor. Ne diyor? Biz bir ayeti neskeder veya unutturursak ya onun o ayetin benzerini getiririz mislihe ya da daha hayırlısını getiririz. Tamam? Dolayısıyla bu hayırlı olma geniş bir ifadedir. Şimdi vahiy olmaları yönüyle vahiy olmaları yönüyle eşittirler. Kur'an ve sünnet. Vahiy olmaları yönüyle. Bakın ilmi bir e, noktaya deniyorum. Kur'an ve sünnet eşit midir? Tafsili var. Her yönüyle eşit desen küfür. O yüzden bunu kullanıp da eşit diyenlerin sözleri eksik ve yanlıştır. Kur'an ve sünnet eşit midir? Tafsili var. Vahiy olmaları yönüyle eşittir. Şeriat ortaya koymaları yönüyle eşittir. Değil mi? mana olarak Allah Azze ve Celle'den gelmeleri yönüyle eşittir. Ama sünnet lafız olarak Allah'ın kelamı değildir. Bu yönden eşit değildir. Kur'an üstündür sünnetten. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı da Allah'ın zatındandır. Yani Allah'ın zatı içindir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin zatından üstün hiçbir şey olamaz. O yüzden bu anlamda Kur'an ile sünnet eşittir dersen küfürdür. Anladık mı? O yüzden vahiy olmaları yönüyle eşittir. Hatta vahiy olmaları yönüyle bazen Kur'an, sünnet Kur'an'dan bir cihetiyle hayırdır. Mesela bazı hükümler, çünkü bakın bir insan dese ki ya ayette diyor ki daha hayırlısını getiririz. Evet vahiler arasında hayır farkı vardır. Yani Firavun'u suda boğduk ayetiyle Allah Azze ve Celle'yi anlatan ayetler arasında anlam bakımından eşitlik göremezsin. Mana bakımından hayırlar da vardır. Bakın bunlar hepsi ince nedir arkadaşlar? Tafsilattır. O yüzden bir biz baktığımız zaman sünnette bazı hükümler gelmiştir. Eskisine göre ümmet için Kur'an'daki neskedilen hükümden daha hayırlıdır. Hayırlı oldu ki Allah Azze ve Celle ne yaptı? Ha? Bize bunu teşri buyurdu O yüzden sünnet Kur'an'dan hayırlı mıdır Kur'an sünnetten hayırlı mıdır Bunda çoğu tavsiyatlar var Vahiy olmaları yönüyle eşittirler Ama Allah'ın kelamı olması yönüyle Kur'an sünnetten üstündür Çünkü Kur'an Sünnet anlam olarak Allah'tan gelmiştir Resulullah'ın lafızlarıdır Resulullah'ın lafızları mahluktur Yaratılmıştır ama Allah'ın kelamı Kur'an mahluk değildir o yüzden eşit tutmak küfürdür bu anlamda. Anladık mı ince tafsilatı? Şimdi buradan yola e, hareketle diyoruz ki Allah azze ve celle daha hayırlısını getiririm dediğinde bu kafanızı karıştırmasın. Yani nasıl olur bir ayet bir ayetten daha hayırlı veya sünnet Kur'an'ı nesk diyorsa sünnet Kur'an'dan nasıl daha hayırlı? İçerdiği yüküm bakımından tabi sünnetin içerdiği yüküm bazen Kur'an'ın içerdiği hükümden daha hayırlı olur o nesk olmuş bildirin. Anladık mı kardeşler? Bu cihetle bakacağız biz. Ya o an için o insanlara daha hayırlı olmuş olur. Öyle de kayıtlayalım. Tamam? Evet. O yüzden zaten Allah Azze ve Celle ne diyor? O mayansi hu anil hawa, ini hu illa wahyuni yuha, o kendi evasından nutketmez, o bildirilen, vahiden başkası değildir, nezimüşdürte. O mayatakumur Rasulü Fekhudu, hu omen hakumenuhu fentehu. Peygamber zinavediysa ona alın, ne yasak ettiği ondan vazgeçin. İne aleyhisselatu vesselam, Ahmed ve Dawud'taki sahih rivayette, u'ti tu elkitabe va mitluhu ee, Bana Kur'an ve e, bana Kur'anla birlikte misli verildi diyor aleyhisselatu vesselam. Bakın, bir siyakte eşit tuttu. O eşit siyat nedir? Hangi siyattır bu? Diğer naslarla anladığımız Vasi, vahiy olması yönüyle. Tamam Evet. Mesela bakın kardeşler bizim selefi imamlarımızın sözünde de bu var. Dikkat edecek olursanız bakın bizim dersin zaten menhecimizin usulüdür. Bunu yapmak zorundayız. Biz bir meseleyi ispatladığımız zaman özellikle şunu vurguluyoruz. Kitaptan, sünnetten delil ve bir imamımızın olduğuna dair ne? Delil. Yani selefsiz, Olmaz. Kitap ve sünnetle yetinirim. Gerisi beni ilgilendirmez. Bu dal dalalet yoldur. O yüzden devamen eden bağlı olarak diyoruz ki Tabi'inden Şam ehlinin imamı Hassan İbnu Atiyye diyor ki bakın Kâne Cibrilu yenzilu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bis, sun bis sünneti kemâ yenzilu aleyhi bil Kur'ânî feyuallimuhu iyyâhe kemâ yuallimuhu el Kur'ânî Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'la indiği gibi sünnetle de iniyordu. Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretiyordu. Bu rivayet Eddarimi edar, bunu müsnedinde rivayet ediyor. İbnü i Nasr sünnede rivayet ediyorlar ve senedi sahih kardeşler. Evet. Bakın bu ayet hakkında önce e, e, özel malumatlar verdik. O yüzden bunu tahtaya yazdık. Ayetin bakın ayeti tabir ise tahkik etmeye devam ediyoruz kardeşler. Tamam. Bu ayeti tahkik etmeye hakkında malumat vermeye devam ediyoruz. Bakın şimdi Eyyüp hariç. Ee, burada bir soru atacağım ortaya, tamam? Mı? Ayeti tahliye etmeye devam ediyoruz. Bakın, şimdi biz bir ayeti neskedersek, tamam mı? Biz bir ayeti neskedersek, bakın nes kelimesi şu kelime. Biz bir ayeti neskedersek. Biz nesketme olayını burayı görüyor mu? Nesketme olayını tahtada, e, pardon, e, pratikte işledik, doğru mu? Örnek verdik bakara 240 ile 234'ü. Bakın. Şimdi şurada şöyle bir işgal var. Mesela bugün ve geçmişte de zaten 400. yılda çıkmıştır Neske'nin inkarı. Ondan sonra günümüzdeki bidat eline kadar sirayet etmiştir. Bu miskinlerin e, şüphe zannettikleri bir olay var. Bu olay da şu. Bakın diyorlar ki biz bir ayeti Neske edersek bir şüpheleri şuydu aslında. Nasıl ondan daha hayırlısını getirirsin? Hepsi Allah'ın kelamı değildi. Biz onu cevabını verdik. Bu miskinlerin bir söylediği şey var. Unutturursak. Bakın unutturursak. Biz bir ayeti nesil veya unutturursak... ...demek ki Allah Azze ve Celle... ...ayet unutturuyormuş... ...he? Ayet unutturuyormuş... ...onun yerine de... ...hüküm getiriyormuş insanlara. Tamam? Hüküm getiriyormuş onun. Bakın... ...şimdi... ...o zaman biz İslam'da şunu bulmamız lazım. Bir dönem gelmiş sahabelerin... ...ki bu nesil dönemi kime has? Resulullah'ın yaşadığı döneme has. Çünkü vahiy kesildikten sonra... ...nasil mensil yok. Doğru mu? O yüzden ümmetin icması bir şeyi nesih Ona değineceğiz zaten. Çünkü neden? Nesih ol, olgusu hangi dönem has? Resulullah öldü, nesih olma kesildi. Doğru mu? O zaman Resulullah'ın döneminde bizim şöyle bir örnek bulmamız lazım. Bir dönem gelmiş Allah Azze ve Celle o ümmete, sahabeye, Resulullah da dahil bunun arasında. Resulullah ve sahabeye bir ayeti unutturmuş tamile, Kimsenin aklına bir ayet gelmemiş. Böyle bir olgu, böyle bir dönem yaşamamız gerek. Dönem bulmamız gerekir sahabede. Anladık mı? Bakın bu çok ince bir husustur. Şimdi soruyorum, şöyle bir olgu, şöyle bir şey var mı aklınızda? Sahabe ve Resulullah'a birden bir ayet unutulmuş. Her gün sabah kalkmış insanlar bir bakmış ki ya ayet yok ortada, bir ayet yok. Ne akıllarda var ne de yazılı bakın. Yazılı da yok. Çünkü yazılı olması ayeti unutturmaz. Doğru mu? Adamlar bakar aklına gelir. Tamam mı? Yani öyle bir olay olgu, olay öne süreceğiz ki sahabe döneminde. Birden herkesin hafızasından gitmiş, hani ahir zamanda olacak gibi. Ama ahır zamanla e, sahabe döneminin farkı var. Ahır zamanda Kur'an'ın tamamıyla gidecek hafızalardan değil mi? Ezberlerden bulunduğu her şeyden silinip gidecek o ayrı. Ama nesih bir örnek vereceğiz mesela bir ayet ki sahabe döneminde bir ayet tamamıyla insanların zihinlerinden unutturulmuş bir anda bütün ümmetin Resulullah dahil bulunduğu yazılardan da tamamıyla kalkmış. İşte o derilerden, ağaç kabuklarından, taşlardan tamamıyla kaldırılmış ve bir daha da ona dönülmemiş. Öyle bir ayet yok. Anladık mı? Bunu, bunu gerektirir. Varsa bir mantıklı yaklaşımınız bu unuttur dair münakaşasını yapalım. Peki, var var, var, var, var. nasıl? Ama hayır yok. Selef bunu bildiğimiz unutmak olarak anlamıştır. O yüzden bakın neden ee, neden kardeş bak. Şimdi nunsih kelimesi unuttururuz. Kelimesi insa'dan geliyor. İn insa kelimesinden geliyor. İnsa kelimesi ne demektir biliyor musun? İnsa kelimesi bir şeyi göğüslerden çekip almaya denir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor ki biz bir ayeti göğüslerden çekip alırsak, bu lazım olarak bu yazılı şeylerden de çekip almaya gerektirir. İşte göğüslerden çekersek ve yazılı şeylerden çekip alırsak yine ayet getiririz biz diyor. Başka ayetler getiririz. Hatta Kur'an'da bu ol, şuna yakın bir olguya da işaret vardır. Bakın Allah Azze ve Celle Aleyhissalatu Vesselam'a ne buyuruyor? Senukri'uke felâtense illâ illa şâallâhu innehu ya'lemul cehra ve ma yahfâ. Sana Kur'an'ı okutacağız ve unutmayacaksın Allah'ın dilediği müstesna. Sana Kur'an'ı okutacağız, unutmayacaksın Allah'ın dilediği müstesna. Şüphe yok ki o açık olanı da gizli olanı da bilir Allah suresi 6-7. Burada da olguya işaret var. Bakın şimdi kardeşler bu işgal çok basittir. Bakın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan okuyup da daha sonra unutturulduğu sabittir. Ki kıraatte bu kelimenin farklı anlamları da var ona girmiyorum. Buna delil. Bakın, aleyhissalatu vesselama unutturulduğuna, tüm sahabeleri unutturulduğuna dair, unutturulduğuna dair delil. Bakın, Ebu Umame ibn Sehl Sehel ibn Huneyf'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan olan bir grup ashabından naklettiği bir rivayette diyor ki, Özellikle bunu biz neden söyledik? Hem bu ayeti tahkik edelim, neshi orgusunu anlayalım, hem de bu bidat elinin dediği gibi. Nerede diyorlar işte sahabe döneminde bir ayette unutturuldu aleyhissalatu Vesselam'ın Nerede örneğiniz? Buna nasıl cevap vereceksiniz? Çünkü onlar burada ayet kelimesini mucize olarak anlıyorlar beyinsizler bundan dolayı. Bakın şimdi bir grup ensardan olan bir grup ashabından naklettiği rivayete diyor ki Ebu Umame İbn-i Sehel i̇bn ennehü kâme reculun minhum fi cevfi'l-leyli yureedu en yaftatiha sureten kad kana ve aha bir adam bir gece yarısı namaza kalktı ve daha önce ezberlemiş olduğu bir sureyi okumak istedi. Biliyor yani bir sure var ezberlemiş onu okumak istiyor. Felem yaqdiru minha ala şey'in illa r-Rahim Ancak besmele dışında ondan hiçbir şeyi okuyamadı. Sadece besmele okuyor donup kalıyor. Bir ayet biliyor ezberlemiş ama ne yok çaklına gelmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellemhine esbaha yesbiye Sallallahu aleyhi ve selllemman derlik Sabah olunca durumu sormak için peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına geldi Tınmaca veu Hatta içteme sonra bir başkası ve daha başkası geldi derken bir grup sahbe toplanı fes Allah Badan macemhum ve birbirlerine niye niye orada toplandıklarını sordular فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِشَأْنِ تِلْكَ sureti. Hepsi de o surenin durumunu birbirine haber verdi. Yani hepsi de haber vermiş. Ya ben bir sure okuyamadım, bir sure vardı. Demek ki herhalde kulü Allah gibi meşhurdu. Tamam herkes namazlarda okuyor. Hepsi bir grup sahabeler toplanmış. O yüzden bütün sahabeler değil. O gün okumak isteyenler bak demek ki ne kadar sahabe de bunu okumak istemiş gece. Onların faziletine de işaret var. Sabahın köründe toplanmış hepsi. سُمَّ اخبر بعضهم بعضا dedik. Feşelebâdûhum bâdan mecemûhum birbirlerine niye orada toplandıklarını sordular. Fe ahbara bâdûhum bâdan bi şe'ni şe tilke sûreti. Hepsi de o surenin durumunu birbirine haber verdi. Summe ezin lehum en-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin verdi. Fe ahberûhu haberhum ve sâlûhu ani sûreti. Onlar da durumu anlatıp o sureyi ona sordular. Yani Yaşadıkları o olayı anlatıyorlar aleyhissalatu vesselama. Soruyorlar. Ya Resulallah bir sure vardı biz ezberlemiştik hepimizin aklından gittiği. Bak hepimiz senin kapında toplandık. Yani hayret ediyoruz. Yani nasıl hepimizin aklından gider? Hangi mantıkla? Evet. Fesekete sa'aten bakın Nebi sallallahu aleyhi ve soruyorlar bunu. Ne oluyor aleyhissalatu vesselam biliyor musunuz? Fesekete sa'aten la yercu'u ileyhim şeyen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sustu ve onlara hiçbir cevap veremedi. O da dondu kaldı. Şimdi sureyi soruyorlar aleyhissalatu vesselam da donup kalıyor. Mesela ihtimalen şöyle so sormuş olabilirlerdi. Ya Resulallah işte şöyle sure devam ediyordu işte bundan sonra şu sure geliyordu şöyle tertip yani nerede falan değil mi? Aleyhissalatu vesselam da donup kalıyor. Fesekete saaten la yercu ilehim şeyen. sallallahu aleyhi ve bir müddet sustu ve onlara hiçbir cevap veremedi. Summe kale. Sonra dedi ki, sustuktan sonra vahiy geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Summe kale nusihat el bariha. O sure nesx dün gece nesx edildi dedi. Fenesihat min sudurihim ve min kulli şey'in kanet fihi. Böylece o sure bakın dikkat edin. Sahabelerin göğüslerinden ve bulunduğu her şeyden neskedildi. Yani ne üzerinde bulunduysa sahabelerin gözlerinden ve bulunduğu her şeyden neskedildi. Bu rivayet kardeşler senedi sahih. Tahavi şerhü müşkil, şerhül müşkilde beyhaki delâil en nubuve de İbnul Cevzi nevasiül Kur'an'da bunu rivayet etmişlerdir. Ve buna benzer daha rivayetler de var. Bu da size ekstra bir malumat olsun. Tamam kardeşler. Bakın bu aynı olay. Neskin yani bu ayetin neshe delalet ettiği burayı anladık. Tamam? Unutma olayını anladık. Dolayısıyla bunların bazı şüpheleri de def olmuş oldu ki kendi cihetimizden biz bakıyoruz. Bizim içindir bu ilim. Öğrenmiş olduk. Şimdi bu ayetin neshe delalet ettiği selef imamlarımızın sözlerinde de açık bakın kardeşler. Hatta bu unutma olayı bakın Hasan el Basri rahimeullah ne diyor? Dikkat edin. Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak ya ondan daha hayırlısını bu ayet ya da onun mislini getiririz ayeti hakkında diyor ki Hasan el Basri. Ukri'a Kur'an'an thumma nusiyhu. Bakın nebi sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'dan bir bölüm okutulmuş sonra da ona unutturulmuştur. Görüyor musunuz? Felem yekun şey'en ondan geriye hiçbir şey kalmamıştır diyor. Ve minel Kur'an'i Hatta şöyle devam ediyor. Minel Kur'ani ma kad nusixa wa çakra taqraunahu. Kur'an'dan bazı kısımlar vardır, bazı kısımlar da vardır ki siz onları okuduğunuz halde onlar nesh olmuştur. Şeye değiniyor. Hani Kur'an'da bazı ayetler vardır. Hala Kur'an'da tilaveti sabit ama hükmü nesh olmuş. Ona da atıp yapıyor yok Kuran'da da bazı ayetler vardır. Siz onu hala okumaya ne, devam edersiniz ki onlar nesk olunmuştur. Yani hükmü kalkmıştır. Ki bu kısımların hepsi ileriki derslerde bize gelecektir. O zaman bu ayetin net bir şekilde seleften, icmadan delalet ettiğini anladık. Neskın olgusuna. Her yönüyle hayır kelimesini işledik, unutma kelimesini işledik, nesih kelimesini işledik ve selef cihetinden de bunu ispatladık. Tamam Şimdi ikinci bir ayet. Ve eğer bddlنا ayet, mekan "Kul, min Bakın Allah azze ve jel nahl, 101-102'de diyor ki kardeşler. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah Allah neyi indireceğini gayet iyi bilendir, derler ki şüphesiz sen bir iftiracısın. Hayır, onların ek serisi bilmezler. De ki, onu Rabbin tarafından hak olarak ruhul kudüs indirmiştir ki, iman edin edenleri sabit kılsın ve Müslümanlar için bir hidayet ve beşaret olsun diyor. Allah Azze ve Celle, Nahl 101-102'de. Bu ayette neye delalet ediyor? Nesholusuna. Bakın, İmam Mücahit bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Biz bir ilk seri neydi? İbn-i Hüseyin'in tefsir giriş. Her zaman ne dedik? Bakın tabiinden, sahabeden nakil bulduğunuz zaman bir tefsir hakkında yapışacaksınız. Tamam mı? Yapışacaksınız. Direkt yapışacaksınız, ezberleyeceksiniz. Çok önemli. İmam Mücahit bu ayet için, bakın taberinin takriç etmiş olduğu, isnadı sahih olan eserde diyor ki, ki e, bundan önce Hasan-ı Basri'nin sözünü başka ayet için zikrettik ya, o da Taberi'de geçiyor. Bunu da söylemiş olayım. Senedi de sahih. Şimdi bu ayet hakkın nahl 101 102 hakkında İmam Mücahit diyor ki Taberi'nin tahric etmiş olduğu isnadı da sahih eserde diyor ki kardeşler ayette geçen diyor biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman bu kelimenin ayetteki bu ibarenin anlamı diyor ne rafa'naha fa demektir diyor. Yani onu kaldırıp da başkasını indirdiğimizde şeklinde tefsir ediyor bunu. İmam Mücahid İbn Abbas'ın talebesi. Yine İmam Katade bir önceki ayette yani şu ayet hakkında diyor ki: "Menensah min ayetin evnun siha. Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak ayeti diyor, biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ayeti gibi aynı anlamlıdır." diyor. Yani bu ayet bu ayet Bakara 106 diyor. Nahl'deki Nahıldaki 101-102'deki ne? Ayet gibidir diyor. Anladık mı kardeşler? İmam katade de bunu. Bunda taberi, isnadı sahihtir. Taberi bunu tepsinde sayı senetler rivayet ediyor kardeşler. Son olarak cümlemizi toparlıyoruz diyoruz ki Bakın, neshin var olduğu hususunda icma'yı zikreden ilim ehli olmuştur. Bakın biz her zaman ne diyoruz? Bizim için önemli olan ne? Kitap, sünnet, me'a fehmis selefis salih. Selefin üzere kitapla sünneti anlamak. Doğru mu? Özellikle de mesele içerisinde icma olduğu zaman ne diyoruz? İcma da getirdiğin delil, Kur'an ve sünnetten getirdiğin delilden nedir? Daha güçlüdür. Çünkü sen Kur'an ve sünneti yanlış anlayabilirsin. Değil mi? Delil getirebilirsin ama ümmet o ayeti böyledir demişse yanlış anlama ihtimali yoktur. O yüzden vurguluyorum. Sırf kendi nefsim adına ben bizzat kendim en az en az 10 küsür yerde mecmul fetavada Şeyhülislam'ın kend bizzat tespit ettiğim en az 10 küsür yerde Şeyhülislam İbni Teymiyye bu ümmetin icmasının masum olduğunu, hata etmekten masum olduğunu söylüyor. Bakın dikkat edin, anlam olarak söylemiyorum. Bizzat masum kelimesini kullanıyor. Kelime olarak masumun ifadesini kullanıyor. O yüzden icmalara ne? Çok dikkat edeceğiz. Bakın şimdi kardeşler. İbnül Cevzi nevasihul Kur'an'da diyor ki. Nevasihul Kur'an ne? İbnül Cevzi bu ilimlerde muhakkik. Nevasihul Kur'an nesih hakkında yazmış olduğu. İslam tarihine gelmiş geçmiş en önemli eserlerden birisidir. Ortalama 300 sayfa civarında bir kitaptır. Güzel tahkikiyle beraber 400 sayfa falandır. Ama kitabın aslı tahkik salih 200-250 sayfa bir kitaptır. Nesih hakkında yazmış olduğu. İslam'a gelen önemli kitaplardandır ve ilim talebesi mutlaka onun kütüphanesini alması gerekir. Bu eserde diyor ki bakın. اِنْ اَقَدَ الْاِجْمَاءِ icma اَقَدَ اِجْمَاءُ ala اَلَا هَذَا اِلَّا اَنَّهُ شَذَّ la لَا يُلْتَف bu konuda yani neshin var olduğunun, var olduğu konusunda ulemanın icması vardır. İcması oluşmuştur. Sadece kendilerine iltifat edilmeyecek, sözleri kale alınmayacak kimseler aykırı görüş belirtmişlerdir, şaz kalmışlardır diyor. Hatta kardeşler 4. yüzyıla kadar, bakın bu sözüme dikkat edin, 4. yüzyıla kadar ilme müntesip, itibar alınan herhangi bir kimse tarafından neshin inkarı bilinmemektedir. O yüzden Ebu Cafer Ennehas diyor ki, müteahhillerden Allah'ın kitabında nasih ve mensuh yoktur diyen kimseler olmuştur. Bunlar müminlerin yolundan başka bir yola uymuşlardır. Sadece o dediğim asırlarda Ebu Muslim el-Asfahani var. Mu'tezilenin en büyük müfessirlerinden. Ona bir tek izafe edilmiştir başlangıç olarak. Bakın. Diyoruz ki Nesk'in inkarı o tarihte bilinse bile sadece kime ni ni inkar nispet edilmiş? Mu'tezili birisi. Tamam. Buradan çöküyor olay. O yüzden zaten şaz diyoruz bunlara. Bakın. Mu'tezili ama müfessir. Hakikaten müfessir adam. Zemakşeri de müfessir. Mu'teziledir ama münfeştir. Ancak bakın, diyoruz ki, 1- Her ne kadar inkarı çıkmışsa bile bu bir kişi. Değil mi başlangıç olarak? He? Bu bir kişi. 2- Mu'tezile. Dolayısıyla ne kaldı? Şaz kaldı. 3- Ki bu önemlidir. Mu'tezili ve gayri mu'tezili. Selefi ve gayri selefi. Yoğun bir şekilde aralarında ihtilaf etmişlerdir. Bu mu'tezilenin neshi inkar etmesi... İhtilafi, lafsi bir ihtilaf mıdır, hakiki bir ihtilaf mıdır? Anladın mı? Yani birçok ilim ehli ki benim de kalbimin tercih ettiği o, neski inkar etmemiştir. Yani ihtilafı lafzidir. O yüzden hiç itibar alınmıyor bu görür. Anladın mı? bunu Ama günümüzde gel görün ki neskin e, inkarı Arap aleminde de özellikle Türkiye'de de bidat ehli kimseler tarafından yaygın bir durumda. Bu serinin sonunda bunlara inşallah e, önemli bazı cevaplar vereceğiz. Varsa anlatmak istediğimiz malumatlar hakkında sorunuz kısaca alayım yoksa dersi bitirelim. Evet alim. alam. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed.